1573, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in dilinin kırıcılığından bahseden Huzeyfe, A. Bağışlanma dilemesini tavsiye buyurmaları, evet, Huzeyfe şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e giderek dilimin acılığından yani insanları onunla incittiğimden bahsederek şikayette bulundum, bana şöyle buyurdular, istifarlı aran nasıl, sen bağışlanma dilemez misin, ben bile her gün yüz kere Allah Teala'dan af talebinde bulunurum, Huzeyfe şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e giderek, ey Allah! Allah'ın rasulü, aile efradıma karşı çok kırıcı bir dilim vardır, onun beni ateşe, cehenneme, sokmasından korkuyorum, dedim.